C vitamini Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran Radio Hava Efendim herkese iyi pazartesiler, keyifli bir hafta diliyorum ve bugün de yine 10 Aralık 2012 saatlerimiz 10.04'ü gösteriyor. E, sonucunuz ben Deniz Özen Başaran'la birliktesiniz. Yaklaşık bir saati boyunca da sizlere eşlik edeceğim. Yağmurlu bir İstanbul sabahına uyandık. Hep beraber iş yerlerimize bu şekilde ulaştık. E, ulaştınız mı ya da yolda mısınız bilmiyorum. Epey zor oldu çünkü geyip gitmek inanılmaz bir trafik. Yine yağmur, yine trafik kilit. İstanbul'da etkili olan yağış trafiği de vurdu. Boğaziçi ve FSM Köprüsü trafiği her iki yönde de durma noktasına geldi. Trafik kontrol merkezinde alınan bilgiye göre alternatif yollar bile çok yoğun diyor internet siteleri bugün. Anadolu, Avrupa ve Avrupa Asya her iki yönde de trafik çok yavaş ilerliyor. Sabah işe gitmek için yola çıkan sürücüler saatlerdir yoldalar. Trafiğin kilit olduğu noktalar nereler pek? Ki, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Avrupa yönünde Çamlıca, Kozyata, Ataşehir Ümraniye trafiği köprü girişine kadar sürüyor sevgili dinleyenler yola çıkacak olanlara duyurulur Maslak'tan köprüye kadar yoğun Boğaziçi Köprüsü Avrupa Anadolu Çağlayan'dan yoğun Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk nedeniyle Haliç Köprüsü'ne kadar da devam ediyor Temde Bahçeşehir, Mahmut Bey Tekstilkent arası yoğun Anadolu yakasında da küçük yalı Göztepe, Maltepe Kartal, Pendik, Kaynarca yönleri oldukça yoğun İstanbul'da yine trafik yine trafik kilit Tabii bunun dışında e, trafik böyle ama meteoroloji uyarılarını yapmıştı neler söylemişti kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu e, yağışların sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Güney Batak Deniz kıyılarıyla Manisa, Uşak, Kütahya'yla öğle ve akşam saatlerinde de Kocaeli Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu Antalya Merkez ve Doğu ilçeleri Doğu Akdeniz'de Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarmıştı. Kuvvetli rüzgar uyarısında da bulunmuştu sevgili dinleyenler. Kuvvetli yağış uyarısında da e, rüzgar uyarısında da e, rüzgarın kuzeyli yönlerden kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde olacağını söylemişti. E, buzlanma ve don olayı uyarısı da vardı. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer ses görülmesi beklendiğinden e, Başta sürücüler olmak üzere yine ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denmişti. Sanıyorum haberdarsınızdır özellikle yola çıkacak olanlar okumuşlardır diye düşünüyorum ama Marmara bölgesinde ne var ne yok hava durumu nedir diye bakacak olursak İstanbul parçalı çok bulutlu aralıklı sağnak yağışlı gün boyunca ve 11 derece sevgi dinleyenler biz şarkılar ve türkülerle bari içinizi ısıtmaya çalışalım bu soğuk yağmurlu günde. Eşref vaktiyle devam ediyoruz. Tekirdağ'ın üzümü. dön üzümü salkım salkım bir kız sevdim güzelinden aldandım koyar bir boyunu da ben kısa kaldım vay benim ha sallandım Koyar kalem kaşını da ben köse kaldım. Vay benim halime, bana yardım ı sandım. Koyar kalem kaşını da ben köse kaldım. Vay benim halime. Bekirdağ'ın üzümü dedi. eşef vaktinden dinledik sevgili dinleyenler. E bugün pazartesi dolayısıyla aslına bakarsanız kültür sanat ajandanızı da hazırlayabilirsiniz. Çünkü daha çok kültür sanat haberleri vereceğim. İşte bunlardan bir tanesi Ferzan Özpet'in La Treviata'sı izleyiciyle nihayet buluştu. Özpetek kariyerinde ikinci opera deneyiminde ünlü İtalyan besteci Verdi'nin La Treviata eserini kendine has yorumuyla Napoli'deki San Carlo Tiyatrosu'nun sezon açılışında opera severlerle buluşturdu. Siz Sinema yönetmenlerine opera rejistörlüğü yaptırılması geleneği olan İtalya'da 2011 yılında Floransa'da sahneye koyduğu ayda operasıyla ilk deneyimini yaşayan Özpetek 3 Oscar'lı sanat yönetmeni Dante Ferretti. Son 4 filminin kostüm direktörü Alessandro Lai ve orkestra şefi Michel Mariotti gibi önemli isimlerle birlikte hazırladığı La Traviata'nın galası işte Avrupa'nın en e, eski lirik tiyatrolarından Napoli'deki San Carlo'da yapıldı. 6 Aralık gecesi yoğun ilginin gözlendiği galanın biletleri günler öncesinden tükenmişti. Bu önemli geceye üst düzey pek çok konuk da katılmış. Süsleyen, i̇nci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gece bir aydınlatan Ateş böceğim misin? Gece bir aydınlatan Ateş böceğim misin? Geçlik başımda duman İlk aşkım iki heyecan Geçlik başımda duman İlk aşkım iki heyecan Kovaladıkça kaçan Ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan Ateş böceği misin? Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak Göz yaşımdan yuvarlak, ateş böceğim misin? Göz yaşımdan yuvarlak, ateş böceğim misin? Geşik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan Geçlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan Kovaladık ateş böceğim misin? Kovaladık çakacağım, ateş böceğim misin? Rüyalarda eşimsin Doğmayan güneşimsin Rüyalarda eşimsin Sevgilim söyler misin Ateş böceğim misin Sevgilim söyler misin Ateş, ateş böceğim. böceğim misin Geçlik başımda duman İlk aşkım iki heyecan Geçlik başımda duman İlk mı kecan? heyecan Kovaladıkça kaçan Ateş böceği misin Kovaladıkça kaçan Ateş böceği misin, kovaladıkça kacan? Ateş böceği misin, kovaladıkça kacan? Güzin ile Baha eskilerden bir 45'likti. Ateş böceğim sevgilidenleyenler aslında hepimizin de yakınen bildiği bir şarkıdır değil mi? Çocukluğumuzdan bu yana. E, ilk önce Türk filmlerinde belki duyduğumuz, a, beğendiğimiz sonra da işte e, ara sıra dinlediğimiz şarkılardan bir tanesi. Şimdi sevgili dinleyenler sizlere Upload Sinema Maratonu ve Cinepark Kısa Tür Film Festivali'nden bahsetmek istiyorum. İstanbul modern sinemayı takip ediyor musunuz bilmiyorum ama e, İstanbul Modern'de birçok etkinlik organize ediliyor. Bunlardan bir tane bir ayağı da sinema. internet videoları ve kısa filmlerden oluşan iki programı var bugünlerde. E, bu ay interneti beyaz perdeye taşıyor. Upload Sinema Maratonu ve kısa filmlerden oluşan Sinepark Kısa Tür Filmi Festivali ile iki farklı etkinliğe ev sahipliği yapıyor İstanbul Modern. 13 Aralık'ta Upload Sinema Maratonu ile internetin ilgi çekici ve şaşırtıcı videolarını beyaz perdeye üçüncü defa taşıyan İstanbul bu modern sinema 20-21 Aralık tarihlerinde ise Galatasaray Üniversitesi Medyarın yani Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin bu yıl 6.'sını düzenlediği Sinepark Kısa Tür Filmi Festivali'ne yer verecek. 13 Aralık'ta Hollandalı Film Kulübü Upload Sinema ile ortak gerçekleştirilecek. Bu maratonun yılın en çok izlenen 40 videosunun da dahil olduğu 4 ayrı seçkide yüzden fazla video yer alıyor. Bu alışılmadık, yaratıcı ve eğlenceli amatör videoların arasına serpiştirilmiş, işte başlangıçtan rüzgar gibi geçtiğe kadar çeşitli sinema filmlerinden sahneler ve güncel olayları işleyen sürprizler seyirciyi şaşırtacak. Upload Sinema Maratonu izleyicideki yaratıcılığı ortaya çıkarıyor ve sinema tanımının genişlediği yeni bir interaktif alan sunuyor sevgili dinleyenler. Ne dersiniz? izlemeye değer mi? Eğer ilginizi çekti ise İstanbul Modern'e 20 Aralık tarihlerinde şöyle bir uğrayın. Haydi yol Niyet dedi. Göksel'den dinledik sevgili dinleyenler. DAF oyununu duymuş muydunuz bilmiyorum ama şu sıralar Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde. Aydın Oran yazdığı DAF ya da diğer bir ismiyle kapan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahneleniyor sevgili dinleyenler. Dilan Güçer, Remzi Pamukçu ve Aydın Orak'ın rol aldığı DAF'ın ilk gösterimi 18. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleşti. İstanbul Tiyatro Festivali'nden sonra yeni sezona Tiyatro Avesta'nın yeni rejisiyle giren oyun 17. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde de seyirci karşısına çıktı ve çok yoğun ilgi gördü. Oyunun içeriğine gelince bir sınırda dünyanın herhangi iki askeri nöbet esnasında birbirleriyle çatışmaları, tartışmaları mayın ve ölümlerle bir sınır sendromuna dönüşüyor. Korudukları anlamsız bir sınır, başkaları için kurdukları bir kapan, bu kapanın zaman ilerledikçe zihinlerdeki kapan olduğunu fark etmeleri ve bu dönüşümün usulca yayılması içine sürüklendikleri bir bir büyük yalana evriliyor. Onlar tahakküm kuran kişi ve sistemlerin hiçbir zaman özgür olamayacaklarını anlamayacak kadar gözü kara ve öfke dolular. Onlar ellerindeki silaha, korudukları sınıra, girdikleri zihinsel kapanı alıştıkça yabancılaşır, yabancılaştıkça alışırlar. Şiddetin sıradanlaştığı, ölümün basitleştiği, bireyin elinde silahla vahşileştiği, en mazlumun hiçleştiği andır. Bireyin bireye zihne koyduğu ve hapsolduğu sınır, kapan, Metaforun parçalanma eylemidir daf oyunu. Evet, Tiyatro Avesta 10. yılında bu arada. Tiyatro Avesta 2003 yılında kuruldu sevgili dinleyenler. 2005'te Gogol'ün Bidel'in'in güncesi oyununu Aydın Orak'ın çevirisiyle yurt içi yurt dışında 4 yıl boyunca sahnelemişlerdi. 2007'de Aziz Nesin'in Sen Gara Değilsin oyununu Turgay Tanül ile sahnelediler. 2008'de Musa Anter'in yaşamını anlatan Araf, iki ülke arasında adlı tek kişilik oyununu yine Aydın Orak yönetip oynadı. Ee, şimdi de karşımızda DAF'la e, çıkıyorlar. 15 Aralık Cumartesi günü 20.30'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin Ruhi sahnesinde sahnelenecek oyun e, Türkçe üst yazılı seyircisi karşısında olacakmış haberiniz olan. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne hiç gitmeyeniniz var mı bilmiyorum. Nefis bir kültür merkezi e, Kadıköy'de. Kadıköy'ün en güzel yerlerinden e, bir yerinde mekana sahip. E, çok güzel, çok keyifli Bahar ve yaz akşamlarını geçirebileceğiniz Bir bahçesi var ee, Tabii ruhi su salonu denilen O tiyatro salonu da e, En üst katta çatı katında Ve e, küçücük minicik bir tiyatro salonu Ama sıcacık Eğer giderseniz sizlerde e, Göreceksiniz Ve aynı keyfi de alacaksınız diyelim Pekala ne yapalım Müzikle devam edelim Sezen Aksu var listemizde Kaçıracağım seni diyor radyo kala Alıp kaçıracağım seni gümüş bir akşam mezeri zula Ulanıp uçacağız, oturmuş bahçelerde mevsim zamansız biz uzanıp sere sere Salgın... All Aklımız, içimiz bir hoş olacak Ölsek bile aşktan öleceğiz Uzanıp sere serpe, salkın süt perde Sevişmek dön bu uyasam seferde and if she rests there seni dedi Sezen Aksu'dan dinledik sevgili dinleyenler. Tiyatro Krik'te biliyorsunuz öne çıkan gruplardan bir tanesi şöyle diyor şeytanın arkadaşıyım ve hayatta kalacağım. Craig'in merakla beklenen yeni oyunundan bahsediyorum babamın cesetleri. Efendim 5 Aralık çarşamba akşamı premierini gerçekleştirdi. Yani geçtiğimiz hafta yaklaştı yüzlerimiz arasında 20 santim yok. Nefesi burnumda ve şeytan konuştu. Just watch my friend. E, kıpırdamadan baktım şeytana. My friend dediği için alçak bir umutla olduğu içime. Şeytanın arkadaşıyım ve hayatta kalacağım. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği oyunda Öner Erkan, Kaan Taşaner, Defne Kayalar, Şerif Erol, Ulaş Tuna Tepe ve Özge Özel gibi oyuncular yer alıyor. Babamın Cesetleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul kampüsünde bulunan KREK sahnesinde. 2012-2013 sezonu boyunca gösterimde olacak. Geçen hafta premierini yaptı dediğimiz gibi bu haftadan itibaren de gidip izleyebilirsiniz. Radyo Hava Ve yine eskilerden bir şarkı ama yepyeni bir yorumla Sertap Erener'in yorumuyla dinleyeceğiz. Aslında Tülay Özer'den dinlemeye alışık olduğumuz bu şarkıyı ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Seveceksen başkasını sakın bana ümit verme Seveceksen başkasını bana toz pembe görünmez Sensiz dünyam çok karanlık beni senden daha fazla Sevecek kimsem yok artık beni senden daha fazla Sevecek kimsem yok artık Sevince anladım Senden gelen her cefaya Bu canımı ben adadım Senden gelen her cefaya Bu canımı ben adadım Bana toz görünmez Sensiz dünyam çok karanlık Beni senden daha fazla Sadece kimsem yok artık.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 Sertab Erener'den dinledik. Efendim Sami Baydar'ın Dünya inancı toplu şiirleri yapı kredi yayınlarınca yayınlandı. Orta çağdan bu yana erkek giyiminde giderek artan önemini inceleyen yapı kredi yayınlarından çıkan Siyah Giyen Adamlar kitabı siyah rengin özellikle Batı Avrupa sanat ve politikasıyla bunların siyah giyimle karşılıklı etkileşimini inceliyor. John Harvey uzmanı olduğu bu dönemde erkeklerin siyah giymesi arasındaki kolay kolay fark edilmeyen paralellikleri gözler önüne sermiş. Okuyucu için yepyeni ufuklar açmış. 19. ve 20. yüzyıllardaki İngiliz toplumunun rahatsızlıkları üzerine zekice ve ustalıkla kotarılmış aydınlatıcı bir inceleme. Kadın ya da erkek cinsiyetiniz ne olursa olsun artık okuduklarınız zihninizde yankılanmaktan muhtemelen üzerinize asla siyah bir kıyafet giyemeyeceksiniz. Muhtemelen kıyafetlerin anlamları ve renkleri üzerine giderek büyüyen araştırma literatürüne yapılan en iyi katkı denmiş. Efe Can Harvey'in Siyah Giyen Adamlar isimli kitabı Yapı Kredi yayınlarınca yayınlandı Erkun Yücesoy'un çevirisiyle 372 sayfadan oluşan bir kitap. İlginç bir kitap dediğim gibi o dönemde özellikle giysiler ve kıyafetler üzerine ve renkler üzerine paralellikler kuran bir kitap öte yandan yine Yapı Kredi'den çıkan bir başka kitapsa hepinize etkin okumalar dilerim notuyla hepinize etkin okumalar dilerim. Eleş Eştirel denemeleriyle günümüz edebiyatına derin bakışlar getiren, inceleyip yorumladığı yazarlarla kendi kanonunu oluşturan Oğuz Demiralp. Yapı Kredi yayınlarından çıkan Hepinize Etkin Okumalar Dilerim kitabında bu kez birbirinden bağımsız yazılarını ve metin değeri taşıyan soruşturma yanıtlarını bir araya getirmiş. Edebiyata geniş bir kültürel ufukla ve keskin bir uygarlık bilinciyle yaklaşan, kendi dilini ve estetik dünyasını oluşturmuş üçlupçu bir kalemin verimleri var. Bu kitapta Demiralp hepimize etkin okumalar dilediği kitabına bir uyarı ile başlıyor. Dikkat bu kitap eklektiktir. Herhangi bir konu ya da izlek bütünlüğü amaçlanmamıştır. Yazın ve kültür alanlarıyla ilgili olarak çeşitli vesilelerle kaleme alınmış yazıların... ...tarih sırasına göre bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Yazıların çoğu çeşitli yerlerde daha önce eğimlanmıştır. Kitaba girmeden önce bir kez daha gözden geçirilmişler. Bayramlıklarını giymişlerdir. Yazılı soruşturmalara verilen Yazılı yanıtlarda yine metin değeri taşıdıkları düşüncesiyle kitaba katılmıştır. Ortaya çıkan e, toplam anın anlamı nedir? Orada burada dağınık kalacakları yerde bir kitabın çatısı altında alınarak e, hayat rüzgarına karşı daha dayanıklı kılınmalar istenmiştir. Evet, hepinize etkin okumalar dilerim. Oğuz Demiralp'in e, yeni çıkan kitabı 293 sayfadan oluşuyor sevgili dinleyenler ve 19 liradan satışa sunulmuş yapı kredi yayınları tarafından. Grup gündoğarken doğarken de devam edelim. Yine e, bugün Yağmur'a inat böyle sıcak şarkılar sizlere dinletiyorum. Kim korkar hain aşktan diyor. Aşk siliyor da sevenleri resmediyor yeniden. Karışır yine nafile aşk ile ruhla beden. Yine aşk yanaşır yine sahile yandaki skeleler. Ah yine aşk geliyor da haberleri başlıyor aşk yeniden. İşten güçten fırsat olursa, işten güçten fırsat olursa. İnsan kendi dengini bulursa, insan kendi dengini bulursa. Bir de keyfin yerinde olursa. Kim korkar hain aşktan? Kim korkar hain aşktan? Silde başla yine yeni aşktan. Kim korkar hain aşktan? Silde başla yine yeni aşktan. Kim korkar hain aşktan? Silde başla yine yeni aşktan. Aşk ile beden Ah yine aşk Yanaşır yine sahile yandaki iskeleden Ah yine aşk Geliyor da haber yeni başlıyor aşk yeniden İşten güçten fırsat olursa işten güçten fırsat olursa insan kendi dengini bulursa insan kendi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 Kim korkar hain aşktan dedi. Efendim çağdaş Türk resminin büyük ismi Abidin Dino 7 Aralık 1993'te Paris'te öldüğünde 80 yaşındaydı. Hayallerine sığmayan her şeyi şiirleri, heykelleri, filmleri, belgeselleriyle anlatmaya çalışan Dino, büyük insanlığa bıraktığı zenginliklerle anılıyor. 1913 İstanbul'unda bir Osmanlı valisinin torunu olarak doğan Abidin Dino, çocukluğunun büyük kısmını Avrupa'da geçirmişti. İstanbul İstanbul'a döndüğünde Robert Kolej'de öğrenimine başlayan Dino'nun ne hoş tesadüftür ki sıra arkadaşı yıllar sonra Türkiye Komünist Partisi saflarında yoldaşlık edeceği mihri belli olmuştu. Nazım Hikmet'in sesini kaybeden şehir ve bir öle evi kitaplarına kapak resmi çizdiğinde henüz 20 yaşında bile olmayan Dino 1933 yılında D grubunun, D grubunun kurucuları arasında yer aldığında niyetlerini Türk resminin düşünsel bağlamını güçlendirip çağcıl bir soluk getirmek olarak tanımlamıştı. Aynı yıl açtıkları bir sergide girişin ücretsiz olması ise bugün bakıldığında mühim olmayan bir ayrıntı gibi görünse de sanat eserinin toplumla buluşmasına dair 1930'ların Türkiye'sine yeni bir perspektif sunmuştu. Müzik Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin tanınmış yönetmenlerinden Sergei Yutkeviç'in 1933'te Türkiye'nin kalbi Ankara belgeselini çekmek için Türkiye'ye gelişi Abidin Dino için sosyalist coğrafyada görülecek çaplı bir eğitimin aracı oldu. Yönetmen bir sergide resimlerini gördüğü Dino'ya kendisiyle birlikte SSCB'ye gitmeyi teklif etti. 3 yıl Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde kalan bu süre boyunca e, Einstein'ın dahil olmak üzere pek çok Sovyet sinema Amacısıyla Len Film Stüdyosu'nda çalışan Dino, 1937'de İkinci Dünya Savaşı'nın eşliğinde diğer yabancı öğrencilerle birlikte ülkesine geri döndü. 1937-1939 yılları arasında Fransa'da bir dönem bulunan İspanya İç Savaşı'nda uluslararası gönüllü Tugay'ında savaşmak için başvuran ressamın başvurusu, Cumhuriyetçilerin kaybettiğinin netleşiyor olması nedeniyle reddedildi. Müzik Abidin Dino Türkiye'ye geldiğinde ressam dostlarıyla yeniler grubunu kurdu. Desenlerinde, çizgilerinde emekçileri, yoksulları çizdi. İstanbullu balıkçıların desenlerine çok konu edilmesinden olsa gerek bu grup liman grubu olarak da bilindi. 1939'da Cumhuriyet'in genç aydınların emeğiyle ve onlar aracılığıyla toplumsallaşmaya çalıştığı dönemde CHP'nin düzenlediği yurt gezisiyle Balıkesir'e giden Dino o yörede kullanılan dile özgü yaptığı çalışmalarda imece sözcüğünü fark etmiş ve Türkçede yaygın kullanıma bu güzel sözcüğü armağan etmişti. Abidin Dino imecenin hikayesini e, yıllarca anlatmaya devam etti ve imeceyi çok seven Dino daha sonra pek çok oyununda, yazısında bu sözcüğü kullandı. Belki de en güzel kullanımlarından birine iş ve sanat makalesinde şöyle rastlanıyor: Sanat ve iş aşkına dayanan, ziraiyattan endüstriye kadar yayılan yeni bir rasyonel imeceye ihtiyaç var diyor. 1961 yılında Havana'ya bir ziyaret gerçekleştiren Nazım Hikmet, Prag, Paris, Havana, Moskova, Varşova'da bulunan süre boyunca sarısı şiirini yazmıştı. Nazım Abidin Dino'ya işte o şiirde şöyle sesleniyordu. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? İşin kolayına kaçmadan ama. Gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil. Ne de akörtüde elmaların ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan kırmızı balığın kini. ''Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? 1961 yazı ortalarında Küba'nın resmini yapabilir misin? Çok şükür, çok şükür bugünü de gördüm, ölsem de gam yemem gayrının resmini yapabilir misin Üstad?'' Evet bunun üzerine Nazım Hikmet'e Abidin Dino'da mutluluğun resmi şiiriyle yanıt vermişti. Ancak Nazım Hikmet'i vatandaşlıktan çıkaran Abidin Dino'yu sürgüne gönderen iktidarların halefleri 2000'li yıllarda orta öğretim, felsefe dersi, öğretim programı ve kılavuzuna bu iki aydının hikayesini koymaya çalıştıklarında... Cehaletlerinden ötürü işin içinden çıkamadılar. Böyle bir şiir varsa ressam da resmini yapmıştır muhtemelen basitliğiyle düşünen Milli Eğitim Bakanlığı Amerikalı ressam e, dengele ait bir tabloyu hazırladığı kılavuza koyup Abidin Dino'nun bu resmini tahtaya yansıtın ve öğrencilere yorumlatın diyerek sanattan nedenle anladığını da göstermiş oldu. Evet, bu eleştiriyle bitirmiş olalım. Efendim birazcık Abidin Dino'dan bahsedeyim istedim sizlere. Hiç duymamış olan genç arkadaşlarım olabilir. İmece'nin ressamı Abidin Dino memleketimizin e, önemli isimlerinden bir tanesi 7 Aralık 1993'te aramızdan ayrılmıştı sevgili dinleyenler. Dolayısıyla hani bir kez daha anımsatmak ve anmak istedim. <gülüyor> söyleyip dolaştırdın sen Akasya kokan gecelerde Türküler söyleyip dolaştırdın sen Birer birer dökülen hecelerde kendi yüreği Yarıştırdın sen, birer birer dökülen hecelerde kendi yüreğinle yarıştırdın sen. Savuşmuş can kuşlar, çiçe durmuş baş. Yaşasın serdal var, sevdalı var. Sumu çan kuşlar çiçe durmuş baş Yaşasın sevdalar sevdalım hayat. Karanlıktan güçlüydü hep aydınlık Uzakta parlayan sımsıcak ışık Karanlıktan güçlüydü hep aydınlık Uzakta parlayan sımsıcak ışık Şiir sana tutkun sen ol aşık Kendi yüreğinle yarışırdın sen Şiir sana tutkun sen ol aşık Kendi yüreğinle yarışırdın sen Sağ olsun uçan kuşlar çiçeğe durmuş Yaşasın sevdalılar, sevdalı hayat Sağ olsun uçan kuşlar, çiçeğe durmuş aşk Yaşasın sevdalılar, sevdalı hayat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 Çocuk gibi öper okşar severdiğim Yediğim ekmeği içtiğim suyu Çocuk gibi öper okşar yediğime Yediğim ekmeği içtiğim suyu Sağ olsun kuşlar çiçeğe durmuş Yaşasın sevdalılar, sevdalı hayat... Sevdalım hayat dedi. Zülfü Livanil'den dinledik sevgili dinleyenler. 7 Aralık ve Abidin Dino dedikten sonra geçiyoruz bugüne. Yani 10 Aralık. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günümüz kutlu olsun sevgili dinleyenler. 10 Aralık 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilişi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Paris'te yapılan oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiri. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin imzalanmasında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. ...sonra devletlerin, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması konusunda birleşmesi etkili olmuştur. Eleanor Roosevelt bu bildiriyi bütün insanlık için bir magna kart olarak tanımlamıştır. Bu bildiri maddelerine göre bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Herkes ırk, dil, din, siyasal veya herhangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin... Bu bildiride açıklanan bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir. En başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma, yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma, barışçıl amaçlar için toplanma, dernek kurma, evlenme, mülk edinme, çalışma, işini seçme özgürlüğü, din, vicdan, düşünce ve anlatma özgürlüğü bildirgenin temellerini oluşturur. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde altı temel insan hakları sözleşmesi vardır. Bunlardan ilki Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi, ikincisi Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, üçüncüsü İşkenceye Karşı Sözleşme, dördüncüsü ırk ayrımcılığının Önlenmesi sözleşmesi, beşincisi kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi ve altıncısı da çocuk hakları sözleşmesi. Türkiye Cumhuriyeti'de Birleşmiş Milletler çerçevesinde oluşturulan temel insan hakları sözleşmelerinin tümüne Taraftır. İnsan hakları bütün ülkelerin sorunudur. Bütün ülkelerin, bütün kuruluşların ve bütün insanların bu hakların korunması için işbirliği gerekmektedir. İnsan hakları bilincinin ve insan haklarının tam olarak benimsenmesi ve uygulanması için gerekli sorumluluk duygusunun toplumda ve bütün insanlarda yerleşmesi amacıyla bildirgenin kabul ediliş tarihi olan 10 Aralık tüm dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. İnsan haklarını insanlığa yakışır şekilde gözetmek ve hayata geçirmek konusunda üstümüze düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Tüm insanlığın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun sevgili dinleyenler. Denesi bilmez. Bazen insan kuşun kanadı gibidir. Uçmayıp. Öyle yaşamayı bilmez, bazen insan, insan gibi görünür, görüntüyle düşünceler birleşmez. akar geri dönmez bazen insan toprak gibidir bütün kötülükleri affeder. bazen insan güneş gibidir. Hayatın gücünü bilen Bazen insan, insan gibidir İnsan gibi yaşamasını bilen Bazen insan, insan gibidir İnsan gibi yaşamasını bilen Arta Tunç Boyacıyan ve Yaşar Kurt'tan dinledi ki bazen insan dediler sevgili dinleyenler balık gibidir. Aralık insan hakları günümüz kutlu olsun dedik ama elbette bu sözleşmeler yani toplam 6 tane uluslararası sözleşmenin altında ne kadar tarafta olsak imza da atsak memleketimizde çok da uyulduğu görünmemekte. görünmemekte ki her gün gazetelerde hem 3. sayfa haberlerinde bunu bolca görüyoruz. Hem de artık hemen hemen ana sayfada manşet olarak görür olduk. Dileğimiz elbette bir gün tam tekmil insanca yaşayabilmek ve bunlara da uygun bir yaşam sürebilmek, memleketimizde de en azından böylesi örneklere rastlamamak diyelim. Geldik programında sonuna Vı, hemen bitti değil mi bir saat ne çabuk bitti <gülüyor> ama e, yayın akışımızı sizlere anımsatmadan gitmek yok elbette bu hafta e, yine pazartesi günü sizlere hayatın pusulasını e, psikolog Esra Tanrı verdi gösterecek bakalım pusula nereyi gösteriyor saati 14'te karşınızda olacak 16'da ise Aryalar ve klasik müzikli belki yağmura çok da hoş bir fon olur oda sıcaklığınızı sizler radyo havana göre ayarlayın diyeceğiz. Erkan Beyaz saati 16'da bu şarkılarla, bu müziklerle karşınızda olacak. Ve saat 17'de de etnomüzikolog Engül Atamert yine dünyanın sesini sizlerle buluşturacak. Tam da programın ismindeki gibi harbiden dünyanın birçok ülkesinden seslerle buluşturacak. Saat 17'yi gösterdiğinde de radyonuz açık olsun diyelim. Bunun dışında kuşak programlarımız yine her gün olduğu gibi. Sizlerle 11.30'da Eczacı Gülcemin Kılıç bir soru ve bir bir yanıtla karşınızda olacak soru cevapta 12'de öğle bülteninde tekrar buluşacağız sizlerle öğle bülteninin hemen ardından da Burcu Günüşen yine sektörden haberler verecek eczacı gündemiyle ve sevgili dinleyenler geldik bugün de programın sonuna. Ee, Ahmet Kayayla ile veda edelim diyorum. Nedense Yağmur bana Ahmet Kaya Hanım sattı. Benden selam söyleyin desin. Şöyle güzel bir şekilde e, nokta olsun programımıza. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar. Hoşçakalın. Radyo Hava Yağmurdan çıkar gelirdim Başımı öne eğerdim umurdan çıkar gelip, başımı önem Eğerdim işsizdim biliyordum çaresizdim biliyordum Onazlı sevgili uzakmış da olmuş demiş birisine benden selam söyleyin onazlı gösterin bunu çamadım bunu benden selam söyleyin onazlı sevgili pişmişten olmuş Demiş birisine benden selam söyleyin ona azlı gözleyin unutamadım unutamadım. Acı tatlı günlerimiz Oldu elbette Acı tatlı günlerimiz Oldu izinde Anlatırdım gülerdin Gözlerimden öperdin günler geçecek derdin Anlatırdım gülerdin gözlerimden öferdin O günlerde geçer derdin ya Pismişten olmuş demiş birisine Benden selam söyleyin o nazlı sevgiliye Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran